Şanlıurfa'nın güzelliklerini önümüzdeki programlarda da anlatmayı sürdüreceğimizi belirtiyor ve bir yöre türküsü daha dinletmek istiyoruz sizlere. Hediye Aktaş Karabağ sizlerle. Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Bugünkü Doğudan Esintiler programını sizler için Gülistan Fırat hazırladı. Ses kayıtta Mehmet Uğur Ekmekçi, sunucunuz ben Engin Ünsal, mutlu günler diliyoruz. TRT Türkü'de, Türküler eşliğinde yeniden görüşmek üzere. Esen kalın.